Allaʿalik Allāhu ya khayr al-wara, təddad habbat zimali və aksar. Allaʿalik Allāhuma gıyf hama, Mektubat-ı kaldığımız dersten devam ediyoruz. İtikad mektubu, uzunca bir mektub idi, epeydir devam ediyor. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani, قَدْسَ اللّٰهُ سَلْلَهُ وَكَرَامَةُ وَاَوْلِيَهِ اللّٰهُ allah Teala'nın dostlarının, velilerinin kerametleri hakkun haktır. Herkes Allah'ın dostu olamıyor. Bir defa Müslüman olmayanlar düşmanın buyuruyor. Kuran Kerim söylüyor Evliya benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ama Kuran Kerim'de tabi veliler olduğuna dair ahade var. Estağdibile Ya kafun alemin ve Şu Allah'ın veli kullarına ne korku ne de üzüntü yoktur. Çünkü Allah'a teslim olmuşlar rıza makamında ne korkacak ne üzülecek başına ne gelirse Allah'tan biliyor. ''Sevgiliden gelen her şey sevgilidir.'' diye intikâd ediyor. E demek ki mü'minler, yani vel mü'minûne vel mü'minât, bâdû mü'minler birbirinin dostudurlar. Ee, ama bir de Allah'ın dostu olmak özel makamdır. Bir umumi velilik vardır. İşte dedim, Allah veliyyüllezînâ amelü, Allah mü inananların velisidir. Yani her Müslüman, bu itibarla Allah'ın dostudur. Çünkü imanı olduğu için düşmanı olmaz. Ama kötü amelleri olursa, içki, kumar, faiz, fuhuş gibi Allah ona düşmanlık eder, zatına etmez, şahsına etmez, sıfatlarına eder. Yani o günahlarına boğaz eder. Zatına kızmaz, iman olduğu için. Kötü işlerine kızar. Ama kâfirler ne kadar hayır yapsalar, iyilik yapsalar, yetim baksalar, aç yedirseler, imansız ise onun zatına boğaz eder. Yani amelleri iyi olsa bile zatına boğaz eder. Neden? İnkar ettiği için. Bu bakımdan bütün iman edenler velilik, veliliğin umumi mertebesine dahil olur. Ama اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا وَكَّقُونَ Onlar, dost doğru ehli sünnete göre iman edenler, işte Kur'an'a sünnete bütün Allah'ın Resulü'nün buyurduklarını işte hepimiz mümin olmakta o genel veliliğe giriyoruz ama وَكَانُوا وَكَّقُونَ Haramlardan sakınırlar. Şimdi bu haramlardan sakınmak ne kadar fazla ise o kadar velayet derecesinde kurbu ilahi evlaya manevi yakınlık artar. Mekrulardan da sakınırsa daha büyük veli olur. Şüphelilerden sakınırsa buna veriy olur bu. Müttakin de ileri gidiyor. Veriy. La ta'adil bir riati ya. Bir tane adam sabah kadar ibadet ediyor, uyumuyor diye zikrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bahsi geçti sahabeden birine. Öbür adamı da haramdan, şüpheliden çok sakınır hani. ibadeti nafile olarak da çok anlatılmadı. Ne buyurdu anlatana? Sakın şüphelerden, haramlardan sakınmaya hiçbir şeyi denk tutma. Yani o velilikte en yüksek ma makam ve en büyük şart, aranan şart haramlardan, şüphelilerden sakınmak. Şüphelilerden sakınmak, öpten ve çok yüksek derece. Onun için herkes hususi yani özel manada veli olmaz. Zaten velilerin en yüksek mertebesinde kalbine Allah'tan gayrı hiçbir dert, tasa, düşünce, istek, sevgi bir şey sokmuyor. Bu da kalbini sakındırıyor haramlardan. Ona göre haram ne oluyor? Allah'tan gayrı her bir telaşe, sevgi, tealluk, ilgi, alaka kalbi Mevla'dan gafil ettiği için ona haram gibi geliyor yani itibarıyla. itibariyle. İşte onlar havasul havas, en seçkin kullar. Masivadan da sakınıyorlar yani. Allah'tan gayri her şeyden. Tabii ki yemez içmez değiller. Çoluğu çocuğu yok, de, çalışmaz demek değil. Ama kalbine bunların efendim, sevgisini, alakasını e, yerleştirip de Mevla'yı unutmuyor. El işte işte hesabı. O kalbin Mevla ile öyle bir kurmuş ki... E, Başına ne gelse Allah'ı unutmuyor. Biz durup dururken Allah'ımızı hatırlayamayan kafirleriz yani. Onun için veliler vardır. Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Kerametleri haktır. E, Kur'an-ı Kerim'de kerametleri sabittir. Meryem validemiz peygamber olamaz kadından. Ama yazın kış meyvası, kışın yaz meyvası geldiğini Ali İmran suresinde Mevlacık diyor. Bu da onun kerametine mahmuldür. Ondan sonra Musa selamın annesi peygamber olamaz. Ama hani ailenin Musa Musa'nın annesine vahiy ettik diyor. Bu vahiy e, nübüvet vahiy değildir. İlham vahiyidir. Kevli Allah'a da ilham geliyor. İşte Musa selamın annesi de peygamber olmadığına göre evliyadan olmuş oluyor. Sahabelerin de hepsi evliyadan olmuş oluyor. Nübüvetten sonraki genel sıddıklar, şehitler, salihler, enbiya, nebiler. O mucizeli bir makam. Vahiy Nübüvvet vahyi geliyor. Hazreti Cibril görünüyor, peygamberlik vahyi getiriyor. Kitap, müstakil kitap gelir, gelmez. O ayrı bir şey ama hepsi nebiydi. Peygamber dediği zaman hepsine Cibril gelmesi şartı var. Ve Cibril'i görmüş oluyor. Bu vahiy nübüvvettir. İkinci vahiy ilhamdır. Evliyaullah'a ilham gelir. Bunun delili nedir? İşte İbn Ebi Cemre Hazretlerine dünya kadar rüya gösteriliyor. Zuhrat ve Bukhari'nin muhtasarını yaptı. Yani hadisler çeşitli. Şey, İki işte 296 tane diye hatırlıyorum o hadislerin hepsini şehir yaptı. Kocaman iki cilt kalın. Ben şimdi onu dizdirdim yazdırdım sizlere basacağım yakında. O kitabı evinde bulunduran, sahip olan yani okumasa bile bilmese bile onlar hakkında ne zuhuratlar ne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, Kule i geliyor. Ne alemler oluyor. Arşa çıkılıyor, ferşe iniliyor. Efendim, ne malumat, ne ilimler falan. Hep o, o kitap ona ilham edilmiş mesela. Arapça de bereket olsun diye şey yapıyorum. Baş tarafına da size çok uzun uzadı ya İbni Cemre Evliya Allah'ın reislerinden kimdir falan. İşte orada da söylüyor. Resulullah Efendimiz rüyamda bana dedi diyor. Sana bu bildirilen ilhamlar ya, vahyi ilhamdır. E şimdi o Evliya'ya vahiy mi geliyor? E kardeşim Arı'ya vahiy etti Rabbin diyor. Kur'an-ı Kerim'de. ilhamdır Ar Arı nereden buluyor? O kadar uzak yollardaki çiçekleri, petekleri. Nereden buluyor? O da çiçeği yıkadıyor. Kilometrelerce gidiyor. Sonra geliyor kendi kovanına. Efendim bal yapıyor. Ben şuradan iki adım gireyim geri evi bulamam. Rabbin araya vahiyetti. Bu ilhamdır. Kur'an'da var. E, Kur'an'ı doğru anlamazsam ben ne diyeyim? Musa'nın anasına vahyettik buyuruyor. Anladın mı? O ilhamdır. E, nübüvvet vahiy başka, ilham vahiy başka. Mevla kalbine ilham ediyor. Ama senin benim kalbime ne, ne ilham gelecek? İşte bir melekten gelir, bir şeytandan gelir. Neli'l meleki lemmeten veli şeytani lemmeten. Sayı hadiste. Bir melek dokunur, bir şeytan dokunur. Şeytan dokunan işte ancak içkiye gideyim, kumara gideyim, karıya gideyim, affedersiniz. Şunu yiyeyim, şunu içeyim, şunu diyeyim, şunu seyredeyim bilmem ne. Satranç oynayayım, tavla oynayayım bilmem ne. Bunlar şeytanın dokunmalarıdır. Dürtme. Meleğin dokunması, ilhamı yani. O ne oluyor? İşte işlak kıl, kuşluk kıl, teheccüd kıl, bugün nafile oruç tut, zikret, şükret, fikret, sohbet dinle, mektubat dinle, bak bunu melek getiriyor, anladın mı? İşte sen de hangisi fazlaysa ona göre bak, şeytanın e, dostlarında, evliyasından mısın, Rahman'ın evliyasından mısın? Bir de şeytanın dostları var tabii ki, Allah muhafaza. Yani, e, ne diyor Bedül Emali gazetesinde i̇mam Rabbani Hazretleri ona çok itibar eder? Keramatul veli bidar-ı dünya. Laha kevnun fehüm ehlü'n-neval. Muhtezil her şeyi inkar eder. Bozuk bir mezhep. Velilerin dünyada olan kerametleri onlar ahirette ahirette ahirette keramet mi olur? Ahirette ikramat olur. Herkes makamını derecesine göre de Allah'ın ikramına mazhar olur. Dünyada olması mesele. Bunu sabittir diyor. Onlar Allah'ın lütfuna neval Hediye, bakşiş, lütuf demek. Onlar neval ehlidir. Yani Allah'ın bakşişlerine mazar olmuşlar. Çünkü onlar Allah'a tercih etmişler. Allah da onları tercih etmiş. Sen ne yapıyorsun? Uykuyu tercih ediyorsun. Yemeği tercih ediyorsun. He? Nafile oruçları tercih ediyor musun? Adamların etleri kalmamış. Üzerlerinde, kemiklerin üzerinde deri yap yapışmış. Allah'ın Celle Celaluhu aşkından, orucundan, riyazatından, yemeden, içmeden kesilmişler. Allah'ın aşkıyla yanıp tutuşuyorlar. Sen Onun için sen Allah tercih edenle nefsini şeytanı tercih eden Allah bir tutar mı yani? Onun için Mevlay tercih edin, fatiru ma'ib kalemafir. Baki olanı fani olana tercih edin buyru. Sallallahu Teala aleyhisselam. Ve man khafa maqam rbi ve nefsi an ilhawa. Rabbi'nin huzurunda duracağından korkusundan şimdiden burada ölmüş yani. Ağlamaktan Efendim, Evliyaullah'ın bir ağlamaları hakkında şey şimdi önümüzdeki sohbette bir şeyler anlatırım. perşembe sohbetine inşallah yani yarın. Evliyaullah'ın ağlamaları yol olmuş. Gözlerin zaten İbn Abbas'tır yani radıyallahu anh. Zaten abdestte suyu gözünün içine sokayım derken kör oldu. Bir de buralarında diyor şey vardı diyor iz vardı. Ağlama izi. Buradan bu kadar ağlamaktan iz çıkar mı? Ya böyle korkuyorlar Allah'tan. Şimdi Allah'ı bu kadar sayan seveni tercih edene... Allah tercih etmez mi senle benle bir tutar mı eşit tutar mı? Elen nefsi anleva. Nefsini kötü arzularından bırak. Canın istediği şeylerden et istedi, but istedi efendim. Kızarmış pilici istedi, tavuk istedi. benim de karnım açıktı herhalde. E eşi adam onu görüyor diyor ki bırak Allah için. nefsimin, canımın istediği her şeyi yapmayayım. Her canım istediğimi almayayım, yemeyim. Ama böyle. Yani bırak şüpheliği, bırak mekruhu, bırak haramı yav Niye ben nefsimin her istediğini yapacağım diyor ya? Ölmeyecek kadar zarret miktarı yerim, belimi ayakta tutacak kadar. Namazda kıyam yapacak kadar. E böyleydi sahabe-i kiram. Tabi-i Bunlar hususi velilerdir. Tabii ki makamları cennettir ama herkesin cenneti de bir değil. Rastgele Müslüman surete, cennete gitmesini e bu, bu dostların makamları cennette bir olur mu yani? Mevla böyle adaletsizlik yapar mı? Yapmaz. Onun için Evliyaullah vardır. Velilerin kerametleri haktır, sabittir. Genel manada inkar etse kafir olur. Yani çünkü şey tehlikesi var. Genel manada kerametler Kur'an'la sabittir. Nasıl inkar edecek? Hadis-i Şerifler do doludur. Yani Beni İsrail'deki geçmiş ümmetlerde hukuk bulan kerametlerden doludur. Sahabe-i kerametleri de zuhur ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi geliyorlardı, anlatıyorlardı. Kainatın efendisi de diyordu. Melekler görünmüş sana vesaire. Sure okurken melekler iniyordu. Başına alenen görünüyordu. Mesela bazı saham Hüseyin bin i Huzayr olacak. Radıyallahu teala. Ve <gülüyor> min kesredi huku'i hıvârikil âdâti Hârikul âdet, Türkçe'de kullanıyorsunuz. adeti yarıp geçen. adet ne demek? Alışılagelmiş. Karaka yardı demek. adeti yarıp geçen ne demek? Alışılmadık işler. Anladın mı? Şimdiki gibi sera yok ki. O zaman yazın, kış meyvası olsun. Yani Meryem Validemize nereden geldi? Harikulade o dönem için. Şimdi mesela havada uçmak harikulade. Denizin üstüne yürümek harikulade değil mi? Veya senin kalbinden geçeni bilmek. Geliyorsun sana diyor ki şöyle, şöyle düşündün, şöyle, şöyle yaptın. Kimsenin bilmediği şeyleri söylüyor. E nereden biliyor bu adam? İşte keramet. ...o kadar harikulade işler minhum velilerden sadir olmuş ki... ...Sâra hazel artık bu husus olmuş adeten müstemirrâten süre gelmiş sürekli bir adet haline almış levhûm onlar için. Yani biz Efendi Hazretlerinden sırf gördüğüm benim şahsıma ait gördüğüm kerametin ne bileyim ya... E, ...bir deftere sığmazdı. Her şeyi yazmıyoruz, unutabiliyoruz yani ama nereden bilecek yani? Neler gördüm, neler gördüm. Daha çocukken, beş yaşından, yedi yaşından söylediği şeyler şimdi çıkıyor. Benim hakkımda, özelim hakkımda veya genel hakkımda. Nasıl olacak? Yani, ne haller? tay zamanlar, tay mekanlar. Allah Allah. Ezan okunuyor. İsmail ikindi ezan okunuyor. Çubuklu'ya yetişiyor. Yani ta o zaman ikindi de orada sohbeti var. İkindi namazına, cemaatine oraya yetişiyor. Yani köprüde ikinci köprü yok. Birinci köprü tıkalı. Rahmetli Eyüp Efendi Medine'de gömüldü yani. Yanıma oturdu. Hiç yanına oturmaz. Hep arka koltuğa oturur. Yanıma oturdu diyor. Hadi Bismillah diyor. Vurdu üzerime diyor. Yürü. Bir de baktık diyor. İsmaila'da iki dokunuyor. Geldik çubuklu iki dokun. Geç okumuyorlar ama ya. Diyanetin camisi. Geç okur mu? Yani bak, memur vaktinde okur. Bunlar zamanın bereketi yani. Tayyi zaman. evli Allah'ta çok normal böyle şeyler yani. Neler gördük yani? Görmediğimiz bir şey kalmalı. Aklın durur. Şu şöyle olacak, öyle oluyor. Şurada şununla karşılayacağız, öyle oluyor. Ona bir şey söylüyor, öyle o. Hiç adam Adama hiçbir şeyden haberi yok. Geliyoruz yarıştı adama, inşallah uçak yaparsın. Adam ne alakası var uçak yaparsın? Şimdiki adam geçmiş uçak işinin başına. Adam diyor Allah Allah bu nasıl evli ya, ya? falan. Yani misal biz kendi gördüğümüzden bakalım. Daha da çok gördük tabii. Daha bir, çok veliler vardı gördüğüm o keramet yani kitaplarda kaynıyor. Ciltler dolu kerametle. Şimdi daha elimde indirdim. cami o Keramat Devli. Yusuf Nebani Hazretleri evliyanın kerametlerini cemeden bir eser yazmış. Ateşe girip yanmayanlar rufailerde çok olur. Zehri içi bölmeyenler sen de zerresiyle gidersin gürültüye yani. Getirince şimdi Halidibli de Velid içti. Aman dediler ölürsün şey Ne söylüyorum dedi ya. Zehir mi? Adam öldürüyor, Allah mı adam öldürüyor? Bakalım görsünler. Moğol hükümdarları, Tatar hükümdarları hep rufai şeklilerinin kerametleri de müstüman oldular. Bir de Kübreviye meşahifi. Bukhara'da falan çok yatar. Evet. İmam ba Baharzi olacak. Kaddesallahu aleyhi o. Onu ziyaret ettik bizim Ciğeristan İsmail Efendilerin. İkimiz en asım oldu yani. Diğer grup orada yoktu yanımızda. Kübreviye meşahından. Yüz binleri Müslüman etti yani. Hep kerametler gösteriyorlar. Ee, Rufay şah Hülagü'nün helaki. Hülagü ne zındıktır yani. Görülmemiş bir, bir dünyada kafirin de zındığı da olur yani. Kafirin de fası olur. Yani her kafir bir değil. Uysal gavur olur. Azgın gavur bu Hülagü nasıl bir şeydi ya. İnsanlara yaptığı zulmü haddi hesabı yok. Ya... O, efendim, bütün Anadolu'yu kırdı, Bağdat'ı işte yerle bir etti, bütün ulema evliyayı öldürdü. Abbasi Devleti'ni son mandırdı, efendim, etmediğini bırakmadı, Moğol hükümdarı yani. Hülakü, e, helaki, ge gebermesi yani ve meşahının elinde oldu. Allah onu perişan etti, Müslümanları kurtardı. Yoksa İslam'ın sonunu getirecek yani, öyle bir bela. ...bu kerametlerle millet Müslüman oldu. Baktılar ki ateşe giriyorlar, yanmıyorlar. Allah Allah dediler. Yani Moğol ve Tatar hükümdarları bu kerameti görünce... ...zehir içiyorlar, ölmüyorlar. Allah Allah. Dediler bu nasıl? Demek bu din haktır dediler. Anladın mı? Evliyanın kerametiyle ne lazım? Keramet. Onlar zaten kerameti açıklamazlar. izah etmezler. Keramet onlar için kadının... ...yani efendim kirli beci gibi... Ee, tabir öyledir de... Yani net isim vermeyelim. Kinali konuşalım. Kadının kirli beci gibi bu sonra onu saklar millet görmesin. Aynı öyle saklarlar. Hiç keramet göstermek istemezler. Hatta ellerinde keramet zuhur eder onlar farkında bile olmazlar. Karşısındaki farkında olur. Allah Allah der. Yolda konuştuk geldik hemen onu söyle. İçimizi okudu bizim falan. Anladım. Bazı o kaba saatekallar var. Onları boş ver. Onlar aşağıki o değir şey kociaz koyanlar. Orada ne konuşuyorsanız yukarı çıkınca bunu konuştunuz derler. ...şu anda öyle sahtekarlar şeyhim diye cinciyim, büyücüyüm diye düremiş yani. Onlar konuşmuyoruz biz. <gülüyor> Cihazlarla, mihazlarla iş olur mu? Evliya Allah cihaz ne lazım yani? Bir akşamı gider Mekke'de kılar, Efendim uçak yok, bir şey yok yani. Öğlen de Mekke'de olur, ikinci de İstanbul'da olur. Bunlar çok... ...binlercesi, yüz binlercesi kitaplara sığmıyor yani. Milyonlarca da diyebilir. Milyonlarca evliya olduğuna göre her birinde ortalama 3-5-10 keramet desen, trilyon katır, trilyonlara gider. 1400 senelik ümmet. Tabii ki sadece bizim ümmeti kastetmeyelim. Adem Aleyhisselam'dan, onların sahabesinden de katarsak bütün enbiyanın. Haddi hesabı yok. Artık diyor, ve münkür o. Kerameti inkar eden yoktur diyen, münkürün alel ilmle adi Yani adi, adetten olan bir bilgiyi inkar etmiş olur. Ne gibi? Yani ne bileyim yani, ateş yakmıyoruz. Edem'in ...su harareti almaz, veyahut ekmek doyurmaz diyen bir adama ne derler? Şimdi ne konuşuyorsun? Deli derler. Veya şarap sarhoş etmez. Nasıl sarhoş etmez? Anladın mı? Bu, herkesin bildiği bir şeyi insan inkar edebilir mi yani? Değil mi? Şu anda mesela e, Türkiye'de referandum olacak. Tayyip önünde duruyor, daha imzalamadı herhalde. Böyle bir bilgi var. Sen diyorsun ki yok böyle bir şey. Yani bütün millet sana ne der? Affedersin, manyak der. Yani şimdi bu böyle bir bilgiyi inkar edene, inkar eden neyse evliya yok, kerameti yok diyene de aynı derler yani. Çünkü neden? O kadar mütevatir bir konu ki. Herkesin bildiği bir şeyi reddetmek gibi bir durum yani. FETÖ darbe yaptı yani 15 Temmuz'da. Bunu bilmeyen var mı? FETÖ geberemedi mesela Amerika'da duruyor hala. Herkes biliyor daha bunları şimdi. E ben şimdi desem ki böyle bir şey yok. Bu adam ölü efendim yaşamadı böyle biri yok hayal idi. Herkes bana tımarhaneye derler. rapor şey, rapor bile alabilirim bu ususta keramet yok diyen bu kadar adetten olan ve zaruriyi zaruri demek düşünme taşınma gerektirmiyor yani hemen bildiğim bir şey mukaddime lazım değil ücret lazım değil delir sorulmaz zaruretten o demek iktisabal üzüm yok yani ilmi kespetmek için hani Görürsün, bakarsın, tutarsın, dinlersin, okursun öyle bir şey lüzum yok ki. Herkesin bildiği şeyleri yok sayan bir adam neyse keramet yok diyen o kadar atlatmıştır yani. Peki, ya işte keramet yok muhtezil efendim. Niye? Bir adam keramet gösterirse ne olur? Peygamberin mucizesiyle iştiba olur. Yani karışıklık olur. Millet neye ineneceğini şaşırır. Ulan ne alakası var neye ineneceğini şaşırır? Allah kerameti kime nasip ediyor zaten? ...bir peygambere tabi olduğunu iddia edip... ...hakkıyla ittiba edene nasip ediyor. İki... ...hiçbir veli ben peygamberim demiyor... ...nübüvvet iddia etmiyor... ...etse zaten olur, gavur olur. Ve bir de velinin bir iddiası var. Nedir o? Ben pem, kendi peygamberime tabiyim. Hangi peygamberin ümmetiyse... ...ona tabi olur. Ve zaten her velinin kerameti ne oluyor? Kime tabi ise... ...Mus'a Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın... ...Yahya Aleyhisselam'ın, işte Zekeri Selam Aleyhisselam. ...hangi peygamber döneminde ona ümmet olarak tabi ise onun mucizesine dahil oluyor. Neden? Bu zat ona uymasaydı bunun elinde böyle bir harikuladelik zahir olmayacaktı. Demek ki o peygamber haktır ki onun yoluna uyanlarda böyle hal zuhur ediyor. Anladın mı? E geçmiş ümmetlerde ne kerametler zuhur ediyor. Hele ben İsrail'in abidleri, rahipleri. Oo, 30 sene dağlarda, mağaralarda itikaf yapanlar. Değil mi? Yüzlerce sene ibadet eden veliler, ne haller vardı yani. E bunlar hep kendi peygamberlerinin hak olduğuna delal ediyor. Onun için veleştibahe bir karışıklık söz konusu olamaz. Beyneha keramet ile ve benim ucizetin nebi bir peygamberin mucizesi arasında. Ne alakası var? Abdülkadir Geylani ölüyü diritmiştir. Ölüyü gitmiştir mezarda diritmiştir. Kerameti sabittir. Ahmet Rufayi Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam mübarek elini çıkartmıştır. 50 bin kişinin huzurunda mübarek elini öpmüştür. E, görenler artık Efendimiz parmaklarını bile tarif ediyorlar. Nasıl çıktı kabri şerifinden? Bayılanlar, ölenler, edenler. Binlerce insan. Mütevatir bir hadisedir. Sene Hicri 555 diye hatırlıyorum. Yani. Şimdi bu kerametlerin hiçbirinde Abdülkadir gelen ben peygamberim dedi mi aşağı? Ahmet Rufa ben nebiyim der mi? Ya Seyyid Ahmet Bedevi, İmam Tüsuki, Şah Nakşı El-Bukhari, el Ali. El yani bunların kerametleri Şah-ı de oldu. Arkadaşı yani şeydeydi, e, efendim, Bostan'da e, bir bahçedeydi. Yaz günü vefat etti. Birden vefat etti. E i̇nsanlar pat diyorlmuyor mu? Şişmeye başladı ya. Baya biraz durdular. Güneş çok fenadır bu Bukharan'ın güneşi Ay yani. Ayazı da fenadır güne. Şişmeye başladı yani. Ölmedi diyemezsin yani. Ondan sonra kumbi iznillah. Allah'ımızın izniyle kalk. Vesair ismi şerifler muhis ismi şerifi. Teveccüh. <gülüyor> ha adamın eceli. Ya kardeşim tabii ki eceli bir müddet daha kalmış olabilir. O müddeti e, şey etmek için. Ama ölür. Ya ölümü yaratan Allah. Diriltme, dirilmeyi yaratan Allah. E ecel siz nasıl söylüyor? E kardeşim keramet ne zaten? ediyoruz zaten? Halikulade iş ediyoruz. ''Veuhil mevtâ biiznillah'' Peki ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim diyor İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam nasıl diriltiyor? Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam Aleyhisselam gidiyor kabrine. Kaç bin sene evvel ölmüş. E bu ayet de sabit. Buna ne diyeceksin şimdi? Onun ecelinin durumu ne oldu? Oradan bakıyesi kalmış hayatından. O kadar bir süresi kalmış. O süreyi Mevla onu dirilteceğini bir daha bildiği için hangi peygamber vasıtasıyla veya kerabet vasıtasıyla o kalan süre efendim e, tüketilmesi için o ihya alıyor. Anladın mı? Yoksa Allah'ın eceli tabii ki gelince geciktirilmez. Nefesler sayılıdır. Ama onun o kadar nefesi daha kalmış. Yani o kalanını tüketmeden ölüyor. Neden? Beda dirilteceğini Mevla bildiğini yapıyor bu. Ama bana yapmıyor bu. Neden? Diyelim ki ben zaten öldükten sonra daha dirilmeyeceğim daha. Yani mahşere kalkacağım. Mahşerden evvel biri gelip bana kalk diye demeyecek. ...o zaman ben bütün nefesimi tüketip gidiyorum. Mevzu bu. Her şeyin bir izahı yorumu var. Hemen kalkıyorsun, o yok, bu yok, şu yok. Lugat hocası olma. cahilin lüzumu yok. Kafanı çalıştıracaksın. İslamiyet çok ilim ister. Az Müslüman olunmaz. Anladın mı? Ya da koca kar itikad olacaksın. El üstünde de alimler ne diyorsa kabul edeceksin. O zaman çok hoca olma da lüzum yok. İlahiyatı bitirip de zındık olmanın bir gereği yok. İlahiyatı bitirenler zındıktır demedim bak şimdi bak. Bak ne kadar yanlış anla, anlamaya çalışıyorsunuz. Yani adam ilahiyata girmeden evvel dürüst müslüman idi. Okudu Muhtezile hocalardan kime çattıysa işte. Anladın mı? Ondan sonra onlardan okurken onlar da dediler ki kader yok, alın yası yok, şu yok mu yok. Alın yasını kader inkar etti oldu zındık işte. Bizim ilahiyatta Ankara, İstanbul dolu var böyle kader inkar eden. Çünkü Ahmet'i inkar etmiş oluyor. Allah'ın ilmini reddediyor. Ama şimdi bu kadar okuyup da kaderi inkar etmeye ne gerek vardı? Keşke kalsaydın hamal olarak. Keşke kalsaydın yarın ahirette edeceksin ki. Keşke köyde çobanlık yapsaydım, Koyun çobanlığına devam etseydim. Ne gittim dekan oldum? Harama helal diyeceğine. Allah'ın ayetini inkar edeceğine. Zibri mucizeleri inkar ediyorlar. Sanki evliyanın kerametinden bahsediyoruz da. Adamlar peygamberin mucizesini inkar ediyor. Mehmet okuyan ne diyor? Meryem validemizin kerameti işte babasız çocuk doğurmuş. Babasız çocuk doğurmadı diyor. Erkek ormanı var içinde diyor. Bak bizzat Mehmet okuyan diyor. İbrahim Aleyhisselam mucizesini Kur'an anlatıyor. Dört kuşun kafasını koydu. Gitti kuşların bedenlerini birbirine karıştırıp dört daha koydu. Sümmed'i üniyetine kesen ya. Bekara suresinin ayetinde. Çağır onları gel sana koşarak gelecekler Halbuki kafaları İbrahim Aleyhisselam'ın elinde. Ayetle sabit. Adam diyor ki yok diyor öyle kuşun kafasını kesmedi. Dört kuş mutlu kuş. Böyle bir şey yok diyor. Dört kuşu diyor. Şöyle biraz uzağa koy dedi Allah diyor. Sonra da çağır sana gelirler kuşlar. Kaçmaz senden dedi diyor. Lan kuşu alıştıran herkese kuştan kaçmıyor. Şimdi dünyada kuş, kuş hobisi olanlar var. Bütün kuşlar yanına geliyor adamın. Peygamber mi olacak bu şimdi? Mucize inkar. Mehmet okuyan mucize inkar da zirve noktada bir adam. Hala Karadeniz'de bunu konferansına gidip dinleyenler var. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım adam Allah mucizesini inkar edeni dinliyorsa? Allah istersen ben ancak dua edebilirim. Petta edecek halim yok. Yani biz Evliya'nın kerametinin ispatısa dediğindeyiz, adamlar mucizeyi ortadan kaldırdılar zaten. Mustafa ol. hiç inanmaz öyle işlere. Resulullah'ın diyor, Kur'an'dan başka mucizesi yok diyor. Ay yarıldı ya parmağın işaretiyle. Şu kameru bir işareti. He? E sen, ne diyor? O ay mahşerde yarılacak, şimdi yarılmadı. Allah yarıldı buyuruyor. Sen nasıl yarılacak diyorsun? Fiili maziye nasıl muzahri manası verir? Ondan sonra işte İhsan Şen Hoca'nın yazısı var. Lale Gül dergisinde. Bunları anlatıyor. Bu Kur'an'dan an Kur başka mucize yok diyenlere reddiye var. Bu Lale Gül'ün yeni sayısında. Ne kadar ilim var mesela? Güzel yazmış Hoca Sen nasıl mucize yok? İslam oğlu mucizeyi reddedenlerin yani mutezile kafasındandır. Bir bakıma bakarsın da sonra. Bir yerde Şia'dan olur, bir yerde hariciden olur, bir yerde onu hiçbir mezhepte tutamazsın. Yani 72 mezhep kabul etmez yani. Batılı da dahil, 73'ü de kabul etmez. O değişik bir adam. E şimdi mucizeyle keramet niye karışsın? Feynne mucize nebi, bir peygamberin mucizesi makrunetün. Beraber olur. Neyle bir davet nübüvveti peygamberle gitti asıyla beraber olur. Ben peygamberim diye, diyen bir adam. Harikulade bir şey gösteriyorsa Allah da onu helak etmiyorsa, galip ediyorsa anla ki o nebi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben peygamberim dedim dedi. Mucize istediler mi istediler. Parmağıyla ay yarıldı mı? Yarıldı. İbni Mesut olacak radıyallahu anh. Ayın bir tarafı Hira'nın bir tarafında gördüm diyor. Ayın yarısı da Hira dağının öbür da Dağı Ortalamış diyor. İki parça olmuş. Gözümle gördüm. Ebu Cehil de gördü bunu. Ama ne dedi? Bizim gözümüze büyü yaptı dedi. Ay yekpare duruyor Dedi. Gözümüz iki, şeşi iki görüyor dedi. Sonra dediler ki, durun hele bu vakti kayıt edelim, şu gün, şu saat. Ondan sonra uzaktan gelenlere soralım. Belki bizim Mekke'dekilere büyü yaptı falan. Kaç aylık yoldan gelenlere sonra, aylarca geçti. Bu büyük bir olay, aylarca mevzu geçti yani. Dediler ki siz gördünüz mü E tabii Şam'da da aynı ay var, İstanbul'da da aynı ay var. Gelenler dediler ki, e, biz de gördük ikiye yarılmış idi, gökte. Allah Allah, ne büyük büyücü dediler ya, bütün dünyaya büyü yapmış. Yani şimdi bu iman etmeyecek adama mucize bir, ifa, bir şey ifade etmez. مَلْ مُعْجِزَاتُ مُفِيدَتَ الْإِيمَانِ بَالْقَحْرَ الْعِدَىٰ diyor. Mucize düşmanı kahretmek, mağlup etmek, iman edenlerin imanın nurunu artırmak. Bu gibi manalar ifade eder. Keramet de öyle. Adam evliyan kerametini görsen olur. İnanmayanın inkârı artıyor yani. يُقِلُّ بِي كَثِيرًا وَهْدِي بِي كَثِيرًا En büyük mucize Kur'an. Tabii ki en büyük mucize Kur'an. Ama Kur'an'la da birazlarını saptırıyorum diyor Bazılarını hidayete erdiririm diyorum evle Yani Kur'an bile adama iman ettiremiyor. Şu anda Kur'an var. Millet Müslüman oluyor mu? Çoğu yavrular dönüyor mu? Dönmüyor. E Kur'an gibi bir mucize var diyor En büyük mucize. Niye inandıramıyoruz? E çünkü Yoldan çıkmış Allah saptırıyor. Adam hidayet aramıyor. itikatlı değil. İnanmak istemiyor. Bütün gayesi, derdi yani adamın fikri mefkuresi inkar, inkar, inkar. Reddetmek üzere. Ya bu adama ne yapacaksın? Keramet para etmez, mucize de etmez. Şimdi bir adam peygamber olmadığı halde ben peygamberim derse bu adam yaşamaz. Müselimetül Kezabı'nın gebermesi gibi. Esvedi Ansi'nin gebermesi gibi. Muhtar'ın gebertilmesi gibi. O bir dizi var diye Kanal 7'e o muhtar muhtar muhtar diye bir dizi yapıyorum. O İran dizisidir. Kanal 7'e o İran dizilerini çok Allah pullar millete de. Hazreti Hüseyin'in intikamını alan büyük evliya gibi zannettirdiler. Ben hapisteydim herhalde o ara onları dizicileri vardı. O muhtar mesela evet Hazreti Hüseyin Efendimiz'in intikamını almıştır. O, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit edenleri hep gebertmiştir. Fakat sonunda peygamberlik iddia etmiştir ve asılmıştır. Mesela yani peygamberlik iddiası olan hiçbir kimse tutunamamıştır. Bakın 1400 senelik 1400 sene. Hiçbirinde bir harikulade bir şey zuhur etmemiştir. Çünkü Allah Teala e, peygamberim diyen bir adamın, peygamber değilse bu adamın elinde harikuladelik zuhur ettirmez. Ettirirse ne olur? Milleti şaşırtma olur. Mevla kullanın şaşırtmaz. Anladın mı? Hakiki nübüvvet ise harikuladelik onu da zuhur eder. Peygamberliği için söylüyor. Ama ben evliyayım diye çıkıp harikulade bir şeyler gösterebilir. O büyüyle yapar. Cin yardımıyla yapar. Sen cini görmezsin. Cin oradan tabağı alır buraya getirir. Sen de bakarsın adam evliya almış. Ne olmuş? Aa tabak oradan kalktı buraya geldi. Halbuki cin oradan alıyor buraya götürüyor. Sen cini görmediğin için tabağı görüyorsun. Anladın mı? Ama peygamberim diyene bunu da nasip etmiyor. Çünkü neden? Milletin kafası karışır diye. Çünkü peygambere inanmak şarttır. İnanmayan kafir olup cehenneme gider. Ama belli bir adamın evliyalığına inanmak şart değildir. Anladın mı? Kerametini de... Keramete inanırsın ama bu adamın kerametli bir adam sen inansın öbürü inanmasa kafir olmaz. Seni biri desin ki Mahmut Efendi'nin kerametine inanmıyorum. Biz ona kafir diyemeyiz. Zındık da diyemeyiz. El-i sünnetli Müslüman da olabilir adam yani. Çünkü keramet mefhumuna inanmıyorum demiyor. Bir şahsın kerametini reddediyor. Halbuki şimdi biz bunu iman şartı değil. Ama kerametin var olduğuna Allah dostlarının var olduğuna inanmak Kur'an'da sabittir. Anladın mı? Müşakasa indirdiğin zaman özele girer. Şimdi ama herkes veli değil. Veli olmayan bir adam da göz boğacılıklar yapar. Ne okkabazlıklar yapıyor adamlar, şovlar. Aklın duruyor, kırka bölüyor, beşe çarpıyor, yirmiye indiriyor. Bir de bakıyorsun sandıktan adamı bütün çıkarıyor. <gülüyor> falan. Bunları seyrediyoruz. Ne diyorsun sana? Sirkler, nirkler, bir şeyler neler var yani? Ne okkabazlıklar öğrenmişler. Bunlar el çabukluğuna girer, cin yardımı alır, Büyülen olur, senin gözünü öyle gösterir. Hakikatte dörttür, sen sekiz görürsün. Bunlar var. Ama Allah, peygamberim diyen hiçbir kişi de en ufak bir okkabazlık hareketi bile nasip etmemiştir. Anladım. Niye? E çünkü peygamberim dediği zaman bunu helak eder. Böyle bir şey ona nasip etmiyor. Çünkü milletin kafası karışır. Peygambere inanmak farz herkes tarafından. Ama öbürü okkabazlık bilmemdir, imtihandır. Orada sana diyor ki ben sana şeriat ölçüsü mizanı terazisi vermişim. Adam havada da uçsa, denizde de yürüse, kuşları da geçemez, balıkları da geçemez. O zaman ne oldu? Namazı doğru mu? Abdesti doğru mu? Haramdan sakınıyor mu? Şübeden sakınıyor mu? Buna bakacaksın. Eğer bu makamdaysa gösterdiğine keramet denir. Yok adamda namaz yok, abdest yok. Haramdan sakınmaz, şübeden sakınmaz. Dedikodu, gıybet, yalan, mala yani bu adam nasıl evliya olacak? Ancak eşkıya olabilir. O zaman gösterdiği bir şey varsa istidraçtır. İstidraç ne demek? Allah onu belasını vermek için Azabını arttırmak için elinde böyle bir şeyler gösterdiriyor. Burada da bazı işte avanakları veya sapıkları yani hidayet aramayan hidayet aramayan kaşınanları Mevla böylece saptırır. Bunlar imtihandır. Ama peygamberim diye iddialı ile çıkanın hiçbirinin elinde böyle bir şey zuhur etmemiş. Anladım? Neden? Karışıklık olmasın diye. Nebinin mucizesi nübüvvet davasıyla birlikte olur. Peygamberim derde bir şey gösterirse bu, demek Allah bu peygamberim dediği halde böyle bir harikuladelik gösteriyorsa kimsenin yapamayacağı bir şey elinde zuhur ediyoruz Saliha aleyhisselam kayadan deve çıkarttım Mevla. Kaya doğum sancısı gibi sancılandı, sallandı, sallandı. Efendim on aylık yüklü deve çıktı sonra bir de hamile de o da doğurdu. Ya Kur'an-ı Kerim söylüyor. Peygamberlere verdiği mucizeleri. Musa aleyhisselamın asası. E, denizi yardı İsrailoğulları. Efendim Mısır'dan kurtuldu, Firavun'dan kurtuldular. Bir asa sahasında. Yoksa Firavun yetişmişti ordusuyla. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir asa belli değnek. Şimdi bunları diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem parmağından çıkan sulardan 1500 kişi abdest aldı. Gusül etmek, lüzum edenler gusüllerini yaptı. Kırbalarını da bütün e, bir, ibrikleri de yolculukta alıyorlar ya tabi abdest şu. Bütün kırbaları da doldurdular. Mübarek elinden çıkan 1500 kişi. Taştan kayadan duyulmuş da parmaktan çıktığı hiç görülmemiş mesela. Ben Peygamberim diyor ve böyle bir şey gösteriyorsa tamam. Ha, "Keramatü'l-Veli" feyn neyahh edersek. Veya ve "Keramatü" deriz cümleyi atfederiz o zaman mübtedakha. Veli'nin kerametleri ise "Haliyetün Hanezel mana." onda böyle bir mana olabilir mi? Veli diyor ki ben o peygamberin ayağının tozuyum, tırabiyimdir. Ne kadar veli varsa bu ümmette milyonlarca gelmiş geçmiş. Veyam'a kadar gelecek. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetine ittiba etmek için canlarını verirler yani. Efeser'e ne diyor ya yani? İkindinin sünnetini kaçıracağına Mahmut ölsün diyor yani. Sünneti. peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ne yedi, ne içti, nasıl oturdu, nasıl kalktı, ne yaptı? Dört bin, 8 bin ne kadar sünnet varsa. Dört sünneti terk ettiğimi gören ardımda kılmasın diyor. Çünkü veliler nasıl Allah dostu olabilirler? Ancak bu peygamberlerine sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak suretiyle. Biz niye özel veliler cümlesine giremiyoruz? Sünnete ittibaımız az. Belliye makrûle velilerin efendim durumu nedir? Kerametleri beraberdir Neyle bir ikrarı, ikrar ikrar ve itirafi itiraf ile neyle bir mücavezat nebi? Mutlaka hangi peygamberin ümmeti ise der ki ben bu peygambere tabiyim. Ona uyuyorum. Bana Allah ne lütuflarda bulunduysa, ne gari verdiyse ki ve öyle bir şey iddia etmezler, izhar da etmezler. Allah onların elinde İzhar eder. Bazı kere tabii e, iş şeyi aşar. Yağdır yarabbi derler. <gülüyor> Yağdırır yani. İstanbul kurudu ku Tayyip Belediye Başkanı olduğu vakitte. Ondan evvel Halk Parti bomba atıyordu bulutlara. Efendim su kalmadıydı memlekette. Ama Mahmud Efendi Hazretleri, tabii Ali Efendi de bir kerede katıldı. Ali Aleyhisselam'ın huzurunda Beykoz'daki tepede. Üç pazartesi oruçlu iftarda küçük sabiler de geldiler tabii. Orada yüzlerce kişi. Bu yirmi beş sene kadar önce yani. Yirmi dört sene, yirmi beş sene, yirmi dört sene en az var. Ya. Ne yağdı, ne yağdı, ne yağdı. Her pazartesi duada hep pazartesiye mi denk geldi yani? Daha duadan sonra daha aylarca bulut yok, yağmur yok. Dağılırken başlıyordu Beykoz'daki dualar. Sen ne konuşuyorsun? Hadi bir de siz toplanın, yapın bakalım. He? He? Sizi demokratlar, laikler, he, ateistler ateistler, toplan bakalım. Duanızda bakalım ne yapacak, Ateş yağmasın da. Çünkü, nasıl veli değilsiniz ki? Yakın değilsiniz Allah'a, dost değilsiniz. Dostuyla düşmanına aynı muameleyi yapmaz. Yani Müslüman olan şerata sünnete tabi olan ancak böyle olur. Ben Kur'an'a şerata sünnete tabi değilim. Kafama tabiyim. İsviçre kanunlarına bakarım. Almanya'dan alırım. E bitti sen, işi. sen nasıl veli olacaksın? Onun için velilerin kerametleri olur. En büyük kerametin duası kabul olmak ya. Sen seksen sen duası Bir şey olmaz. Bir dua der senin işin olur ya. İşte o zaman. Ama o ne yapar? Hiçbir zaman müstakillik ilan etmez. Hürriyet istiklal ilan etmez. Ben peygambere tabiyim der. Ben ondan ayrılamam der. Ben ona uyuyorum der. Fennel istibahı. Işte Fe enna. nerede kaldı el ihtibav karıştırmak beynevma mucizeyle keramet arasında bu buna karışıyor diye nasıl olacak da kemazihame iddia ettiği gibi hu, bu hususuk bu karışıklık olur deme, dediği mutezile karışıklık olur onun için evliyanın kerameti yoktur E nasıl yoktur göz görüyor ya el münkiru inkarcıların iddiaları yerinde değildir mucizeyle keramet karışmaz evliyale eşkıya hiçbir zaman karışmaz müminle kafir veliyle adu Dostla düşman nereden karışacak ya? Her şey ortada. Onun için Allah Teala bizi hususi dostlarına ilhak eylesin. Düşmanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Dostlarını tanıyanlardan, sevenlerden eylesin. Dostlarının sohbetlerine devam edenlerden eylesin. Dostlarına düşman olmaktan, düşmanlarına dost olmaktan muhafaza eylesin. O sallallahu teala aleyhi sallamü teslimen alamin. dersi hiç kaçırmayın. Dört halife arasındaki fazilet sırası. Hazreti Ali Efendimiz'in Haydarbaş'a bütün reddiyeler bu mektupta şu anda gelecek. Haydarbaş kafası, şia kafası. Yani İmam Rabbim Hazretleri yerle bir edecek, hak ile eksan edecek onların itikatlarını. Yok Hazreti Ali Eftal'miş, hilafeti önceymiş, hakkını yemişler falan falan Ne kadar cem palavrası varsa hepsini söküp atacak. Mektupta dersimiz oraya geldi. Haftaya, çarşambada sakın dersi kaçırmayın, kaçırtmayın. İşiniz, gücünüz, sohbetleri takip, mesaj atmak. E, tweet atmak, haber vermek bir kişi ayet hadis dinlesin. İmam Rabbani dinlesin. Evliyaullah dinlesin. Bu televizyonların kötü yayınlarından kurtaralım milleti. Allah için hizmet edin. Bak kabir önümüzde. Gidiyoruz ahirete. Bir kişinin ilahatine vesile olalım ya. Burada bu kadar konuşuyoruz. Boşta mı konuşuyoruz kardeş? Dinlemezsen, dinletmezsen. Allah sorar. Vebali var. Bak yine Fatih Kalender hoca dedi. Bir yerde bir otelde misafir edim dedi. Bir kadın geldi açık kadın. Bizim hocalar bakmaz. Önüne... Tabi şey ama tepinden uzaktan geldi böyle. Dedi benim kırık kıyafetime bakmayın. Ben Cübbel Hoca'nın sohbetleriyle namaza başladım. Kendisini siz tanıyorsunuz. Mutlaka selamımı ulaştırın diye. Daha dün telefonda bana söylüyor. Bu gibi binlerce haber geliyor. Belki de on binlercesi de gelemiyor. Dünya neresinde ne olduğunu ben bilmiyorum. Oturduğum yerden burada Allah için bir kuruş para pul almadan Allah için size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Burada büyük bir hizmet var. Onun için bu sohbetleri dinleyerek destek olun. İslam'a yardımcı olun. İmam Rabbani'ye yardımcı olun. Şeriata tarikata yardımcı olun. Allah'ın dostlarının tarafında olun. Tarafınızı seçin. Bir taraf seçiyorsak Allah dostlarının, evliya Allah'ın tarafını seçeceğiz. Bitti. Yoksa düşmanlara katılırız. Ahirette elak oluruz. Onun için mutlaka mektubat dersini kaçırmayın. Dinleyin, dinletin. Allah hepinizden razı olsun. Tebliğlerinizi müessir eylesin. Amin. Sallallahu teala, ala seyna Muhammed'in. Alâ aleyhi ve sallamü selleme. Teslimen kesiyorlar.